الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Selamünaleyküm ve rahmetullah ve barakatu. Tabi bizim için çok mutlu bir gündür. Ee, sizin gibi e, güzel kardeşleri e, görüyoruz, seviniyoruz, e, ilim talebine şevkinizden dolayı, Aleykümselam selam. Ve aynı zamanda e, ilim der kardeşler Allah razı olsun, onlar da vesile oldular sizinle tanışmamıza. Bu da bizi memnun etti. Bir de sizin gibi aynen Matot'ta, aynen Şavuk'ta görmemiz, aynen kardeşleri bizim için büyük bir nimettir. Amin. Evet. Hepimizi Allah niyetimize göre versin. Hepimizi Allah Amin. doğru yolu nasip etsin. Amin. Evet. Şimdi bir konumuz ilan ettikleri gibi biz kimiz ve ne istiyoruz? Her şeyin kafası karışmış şimdi. Acaba biz neyin nesiyiz? Kimiz? Müslümanlar mıyız? Yoksa başka Matot'tan ee, neden bahsedeceğiz? Tabi muhakkak bunun kısa cevabını vereyim size. Sonra derse başlayayım. Biz Müslümanız, insanları İslamiyete davet etmek istiyoruz. Çok basit değil mi? Yeni bir şey getirmedik demek ki. Biz hiçbir zaman yeni bir şey getiremeyiz. Çünkü 1400 senedir din bize böyle ulaşmış, böyle devam ettireceğiz. Biz kimiz, ne istiyoruz? Biz Müslümanız, İslamiyeti İnsanları İslamiyete davet etmeliyiz diyoruz. Bu kadar çok güzel. Ama bundan sonra çetrefil başlıyor. Herkes kendine çekiyor. Müslümanlık nedir? Nasıl davet olur? Burada ihtilaf meseleleri çıkıyor. Ama biz ana çizgi üzerine gideceğiz. Biz soru sorulanda biz kimiz? Biz Müslümanız. Nasıl Müslümanız? Ehli sünnet vel cemaat. Kimliğimiz budur. Çünkü Müslümanlıkta maalesef ihtilaftan sonra, sahabelerin ihtilafından sonra baya fırkalar çıkmış. Ortaya. Biz ehli sünnet vel cemaat Kimin üzerine gidiyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imamati olarak cemaatin üzerineyiz. Onun da o da neyin devamıdır? Babamız olan bütün peygamberlerin babası olan İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerineyiz. Ona da Allah-u Teala ne vermiştir? millet İbrahim. Biz millet İbrahim üzerineyiz. millet İbrahim'den önce, hazret İbrahim'den önce kim bu beyrakı taşımış? Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'dan önce kim taşımıştır? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam nereden çıkmıştır? Cennetten. Yani bizim Müslümanlığımızın kimliği nedir? La ilahe illallah. Milleti İbrahim'in kimliği budur. La ilahe illallah. La ilahe illallah nereden gelmiş bize? Cennetten gelmiş. Hazret Adem ile beraber cennetten yer üzerine La ilahe illallah inmiş. Yer üzerinde La ilahe illallah bir tur atacak bir de nereye dönecek? Bir de cennete dönecek. Cennetin anahtarı nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah olmasa hiç kimse cennete girmez. Onun için Allah Subhana ve teala La ilahe illallah Hazreti Adem'den indirdi. Ondan sonra yer üzerinde bu bir intihan olacak. Kim onun getirdi anahtar kapı açılacak onun için cennete girecek. O olmayınca kapıya cennet kapısı onun için açılmaz. Hazret Adem ile Nuh'a kadar biliyorsunuz şirk yokuydur. Ondan sonra şirk geldi. Hazret Nuh 950 sene davet yaptı. Ondan sonra Allah Subhanahu ve teala oğulları cezalandırdı. Çünkü isticabi etmediler, şeytana uydular. Ondan sonra peygamberler geldi başka yerlerde, başka şehirlerde. Ondan sonra kim geldi? Tam matodu oturacak. Daha geniş bir kapsama davet edecek kimidir? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim aleyhisselam peygamberlerin babasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bil fiil. Resulullahımızın da dedesidir. Bütün ben İsraillerin peygamberlerin babasıdır. Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın hepsi onun sülalesinden gelmiştir. Ondan sonra ne kadar peygamber var? Hazreti İbrahim'in sülalesinden gelmiştir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Abul Enbiye'ye peygamberlerin babasıdır. İbrahim aleyhisselam. Onun için o ne yaptı? İlan etti. İlan etti. Allah'tan başka ilah yoktur ve tağuta çifretti. Tağut nedir? Her Allah'tan başkasına ibadet olunan tağuttur. Çifretti, ilan etti ve çok e, duruşunda Hazreti İbrahim'in biliyorsunuz ataş atıldı. Duruşu durdu, taviz vermedi. Ondan sonra Mısır e, e, şey, Filistin'e gitti, Mısır'a e gitti. Hazreti İbrahim bir semboldür. Neyin sembolüdür? La ilahe illallah. Ondan sonra bütün peygamberler o o taşıdılar. Hatta nerede durakladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam dininin peygamberi Muhammed bin Abdullah. Ondan sonra çinama devam etti. İşte biz ümmet olarak. Biz kimiz? Biz Müslümanız. Müslüman nedir? Allah Teala ayette ne diyor? Huve sen muslimin. Kim söyledi Müslüman bize? Hz. İbrahim. Hz. İbrahim zamanında bizim adımız Müslüman koyuldu. Biz işte oradan geliyoruz. Bütün peygamberler nedir? Müslümandılar. Bütün peygamberler İslam dini üzerinedir ama şeriatleri ayrıdır. Ama Asas akide olarak cennetten gelmiş cennete dönecek. Bütün peygamberler ney beyran kaldırmışlar la ilahe illallah. İşte Hz. İbrahim'in biz torunlarıyız. Biz onun matozunda gidiyoruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisinde ne diyor? Ben İbrahim ve bişaretü İsa. Ben İbrahim'in davetiyim. Onun davetini üstleniyorum ben. Yani onun davetini devam ediyorum. Ve bişaretü İsa İsa'nın verdiği en son peygamber diye müjde verdiği ben oymuştu. O zaman nedir mesele? Mesele la ilahe illallah tevhid meselesidir. Bu da Müslümanın kimliğidir. Yani bütün Müslümanın kimliği nedir? La ilahe illallah. Allah Subhanahu ve Teala Hazret adama eliyle yarattı. Sonra ruhundan ruh verdi ona. Ne verdi? La ilahe illallah. Hazret adamı indirdi yere la ilahe illallah barabar. Bizim bir de cennete dönmemiz için la ilahe illallah imtihan alacağız. La ilahe illallah nedir? Allah'tan başka hakkıyla ilah yoktur. Hepsine ne yapıyoruz? Küfür ediyoruz. Sadece Allah'a ibadet olunur. Müslümanın kimliği nedir? La ilahe illallah. Biz Müslümanız. Hz. İsa bizden önce Musulmandır. Hz. Musa Musulmandır. Bütün Beni İsrail peygamberleri Musulmandır. <gülüyor> Hud, Salih, İdris, Nuh, Hz. Adem hep Musulmandır. Ama sonradan İslam dini öz has sayılmış ne için? Resulullah'ın dini için. Bu da nereden gelmiş? Çünkü alimler diyorlar ki Resulullah'tan önce bütün peygamberler bütün peygamberler Resulullah'a kadar dünyanın bir kısmıdır. O bir kısmı nedir? Son peygamberdir. O bir kısmı hepsi İslam dinindedir. Onun için dinler tamamlandığı için peygamberler son verildiği için mühür vuruldu. Resulullah'tan sonra peygamber yoktur. Bundan dolayı ne oldu? İslam dini şeyin sambalı oldu. Bizim dinimizin Resulullah'ın getirdiği dinin in oldu. Ondan sonra İslam yoktur. Bütün peygamberler geldiler. Nerede tamamlandı diyeyim? Resulullah ile beraber. Onun için hakikiyle İslam dini nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dindir. Biliyorsunuz diğer şeriatler bir çöye, bir kasabaya, bir bir topluma gelmiştir. İslam dini neye gelmiş? Bütün insanlığa gelmiş. Neye gelmiş? Bütün zamana yayılıyor. Onun için İslam dini bütün zamana ve mekana yayılmış. Bütün zamanı ve mekanı muhatap eder. 1400 sene bizim tecrübemiz var İslam dininde. Hiç eksik kalmış mı İslam dini? Hiç eksik kalmamış. Her zaman isticabe etmiş, cevap vermiş sorulara. Her zaman ne kadar insaniyet ön plana çıksa, hayat değişse, Çimliği e, değiştirse İslam dinine yapmış, cevap vermiş. Hatta alimler diyorlar ki bin sene sonra öyle teknolojiye ne kadar ilerlese, hatta insanları buradan alsalar böyle ilmi hayallerde var böyle insanları şeye işin işinlamıyor işin, götürüler. O bile olsa İslam dini isticabe verir. Nasıl namaz kılınır, nasıl olur, ahkâm nedir. Böyle bir, böyle bir zengin bir dindir. Bu da nedir? Bu zenginlikle esnekliğindedir. Bak ona da geleceğiz. Bizim şeriatimiz çok esnektir. O esneklikten dolayı kırılmıyor. Ama böyle vurgulassa, noktayı koysa her şeyde kırılır. Şeriat esnektir. Elhamdülillah. 1400 senedir devam ediyor ve devam edecek. Ne zamana kadar? Hatta Allah subhanahu teala izin verir. Yerden Kur'an'ı çektiğinde şeriatte gider. O da kıyamet gününe kadar. Allah bilir. Bin sene sonradır, yüz sene sonradır, on bin sene sonradır onu Allah bilir sadece. Evet. Şimdi biz musulmanız. Musulmanız da ama dedik ki biz mesela fırkalar çıkmış. Biz neyiz? Ehli sünnet vel cemaatiz. Her çeşmini bilmesi lazım. Ehli sünnet vel cemaat kimdir? Nedir? Bu çok önemli meseledir. Yani kimliğimizi tanımadan biz kimseyi davet edemeyiz. Yani biz önce sen davetten önce sen kimlik tespiti yapman lazım. Ben kimim? Ve ne istiyorum? Bunu bilmem lazım. Bunu bilmedikçe insan neye davet edecek? Yani bir tane milliyetçilik yapıyor. Önce milliyetçilik nedir bilmesi lazım. Ondan sonra davet ediyor. Bir tane A particilik davet ediyor. Bir tane A grubu cemaatini davet ediyor. O cemaati bilmesi lazım. Biz kimiz? Ne istiyoruz? Hedef nedir? Ama bunu hiç kimse sordu mu kendisine? Biz kimiz? Ve ne istiyoruz? Yani biz Türkiye'de neyiz? Kimliğimiz nedir? Ve ne istiyoruz? Biz kardeş ehl-i sünnet vel cemaatiz. Bir de bunu biraz açmamız lazım. Ehl-i sünnet kimdir? Çünkü herkes kendisini ehl-i sünnete nispet eder ama ehl-i sünnet şeyi kabul etmez ehl sünnet kimi kabul eder? Kim kurallarına uyuyorsa. Dilden, dil esnektir. Her şeyi söyleyebilirsin ama fiil önemlidir. ehl sünnet vel cemaat iki kelimeden mütekevvindir. İki kelimeden. Sünnet vel cemaat. Bunları biraz atsak ayrı ayrı. Ondan sonra birleştiririz ne çıkar? ehl sünnet çıkar. Sünnet nedir? Önce sünneti alalım. Sünnet nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolu. Tuttuğu yol. Resulullah ne yolu tutmuş? Cennetin yolunu tutmuş. Var mı başka yol? Onun adı nedir? Cennetin yolunun adı nedir? Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimin üzerine ayağını bastın, kendini nerede bulursun? Cennetin kapısında. Bakarsın elinde de anahtar var. Bir de anahtara dişler lazım. Dişsiz anahtardan gitme. Şeytan bazen insanı süsler. Elinde anahtar var. Korkma. La ilahe illallah seninledir. Ama gidersin bakarsın kapı açılmıyor sen. Melekler kavdlar seni. Neden? Çünkü anahtarı getirmişsin ama faydasızdır, dişsizdir. Amel yoktur. Sırat-ı müstakimin mindin. Ayağını bastın, kendini cennette bulursun. Aleyküm Asselam. İşte bu sünnet nedir? Sünnet Resulullah'ın yoludur. Ne de yoludur? Her şeyde, aden zeya. Hayat yaşamında, dini anlamakta, bütün şeyde Resulullah'ın yoluna uydun, sırat-ı müstakim üzeresin. Hiç endişen olmaz. Halimler sünneti üçe bölmüşler. Kavli sünnet, fiili sünnet, ikrarlı sünnet. Kavli nedir? Resulullah bir şey söylüyor. Böyle namaz kılın. Böyle yapın. Böyle yapmayın. Bu nedir? Kavli sünnettir. Fiili sünnet nedir? Resulullah böyle namaz kılmış. Elini böyle tutmuş. Böyle sücdeye gitmiş. Nekletmişler sahabeler. Bu fiili sünnettir. Bir de ne var? İkrarlı sünnet var. Bir tane gelmiş demiş ya Resulullah ben böyle yaptım. Resulullah süsmüş. Yani dememiş hata yaptın, Susmuş. Bu nedir? İkrar etmiş yani. O bizim için ne olur? Sünnet olur. Bu sünnettir. Resulullah'ın sünneti, yolu. Yani sirat-ı müstakim. Bunu bilmemiz lazım. Biz ehli sünnetiysek sünneti bilmemiz lazım datayla. Datayını nasıl bileceğiz? Datayını alimlerimize döneceğiz. Bize anlatacaklar. Detayları 1400 senedir bize gelmiş Adenze'ye. Bak, kelimenin anlamıyla eğer tabir caiz ise Adenze'ye sünnet gelmiş. Hiçbir ümmette Hazret Adem'den bugüne kadar ve kıyamata kadar hiç olmayıp olmaz. Ne bir şahsın bütün hareketi, nefes alışverişi senetle bize gelsin. Hiç olmayıp olmaz. Bu da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve bir mucizesidir. Öksürmüş nerede bize senetle gelmiş. Burada öksürdü. Nerede ihtiyacını görmüşse bize gelmiş. Nasıl gördü, nasıl yaptı, sağ mı sol mu kaç taş kullandı temizlemekte hepsi gelmiş bize. Bu hiçbir ümmette yoktur. Bu bizim ümmetimizin neyidir? Özelliğidir, zenginliğidir. Yani biz böyle sünneti bile diyor sırat-ı müstakim. Biz asılda işimizi tabir caiz ise girentiye almışız. Yani her asfaltın üzerine bassak sırat müstakim mi? Hayır. Öyle bizim ehl-i sünnet alimleri böyle işlerini girentiye almışlar ki, yani bir ayağını bastın kendini sırat müstakimde bulursun. İşte her sırat müstakimde değil. Bize sünnet neyle gelmiş? Senetle gelmiş. Bu senet neyin özelliğidir? Bizim ümmetin özelliği. Hiçbir ümmette senet yoktur. Senet nedir? Senet diyor Resulullah böyle yapmış. Nereden böyle yapmış? İşte bak filandan filandan filan filandan filan sahabeden filan Resulullah'tan. Zincir diyoruz buna. Bu zincirde öyle bir ilmi var ki en zor ilimlerdendir. Acaba bu adam yalancı mı? Doğru demiş, duymamış mı? Nasıl idi? Adamın bile Adam bile bir zincirde bir adam cemaat namazına gelmeseydi onun söz alınmazdır. Böyle ince hassas yani gelir bir tane sene başka fırkadan sene kim diyor bu doğrucudur filandır. Alimlerin birisi gitmiş hadisçi birisi alimlerin birisi gitmiş e, meşhur biliyorsunuz hepsi okumuşsunuz bunu. Gitmiş demiş işte e, filanda hadis var gitmiş hadis dinlemeye bakmış mercebine. Gel gel demiş, şeyinde torbasında içi boş, yem yok içinde. Demiş ne yapıyorsun? Demiş öyle dedim de gelsin. Hayvanı aldatmış yani. Demiş eyvallah. Dönmüş. Dediler niye hadis almadın? Dedi bu hayvanla yalan söylüyorsa, bana da yalan söyler demiş. Ne kadar ince. İşte bizim için sünnet böyle gelmiş. Çok dakik. Biz adımız gibi nasıl eminiz kendimizden, kimin çocuğuyuz, adımız nedir? Böyle eminiz, Alikom selam. Böyle eminiz neden? Elimizdeki sünnet Resulullah'ın sünnetidir. Bu çok önemli meseledir. Elimizdeki sünnet Adenze'ye Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir elimizde. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Onun için bizim zeminimiz sağlamdır. Öyle sağlamdır ki Allah razı olsun sahabelerden, onların tabiinden, tabinin bize dini böyle sağlam bir şeyle getirmişler. Bize ne kalmış? Sadece üzerinde basıp gitmek. O da nedir? Amel etmektir. Bir sünneti bildik. Aslında sünnetin tanımı çoktur ama ben az o öz istiyorum, kısa yoldan anlayalım. Uzatmanın faydası yoktur. Hedef nedir? Biz kimlik tespiti yapıyoruz şimdi. İlmi bir ders yapmıyoruz. Bu sünneti anladık. Kaldı ne? Cemaat. Cemaat nedir? Bir toplum bir mesele üzerine toplanmışsa, bir mesele üzerine anlaşıp toplanmışsa o cemaattir. Biz burada niye toplandık dersin diyoruz. Biz cemaat Anlatabildim mi? Bizim konumumuzda cemaat nedir? Sünnetin üzerine toplanan cemaattir. Yani biz ehli sünnet ve'l cemaat neyiz? Sünnetin üzerine toplanmışız. Yani bizi ne toplamış buraya ders? Biz el sünneti ne toplamış sünnet. Sünnet bizi toplamışsa bir araya biz ehli sünnetiz. Ehl nedir? Biliyorsunuz hepiniz. Ehl mesela ehli beytin. Yani bu evin sakinleri. Sahibi. Eyli sünnetin sahibi kimdir? Cemaatidir. Kim sahip çıkmış sünnete? O sünnetin cemaatidir ehlidir. Demek ki biz ehli sünnet derken hakkıyla sünnete sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmadıkça biz ehli sünnet vel cemaat değiliz. Nasıl sahip çıkacağız? Onu savunacağız. En büyük nedir? Onu yaşayacağız. Ve yaşatacağız. Sünneti yaşamadan sahip çıkamazsın sünnete. Kim ne derse desin. Sen İslam'ı yaşamadan insanlar diyebilir misin İslam güzeldir? Ediyerler güzel ise sen kendi niye yaşamıyorsun? Hı? Yani doktor gidiyorsun diyor sana reçete yazıyor işte sigara zararlıdır, içme diyor sana. İşte sen durumuna çok kötü olur filan ama kendi de paketini koymuş, de yanmış tab kül tablasını. Dinler misin onu? Dinlemezsin. Onun için biz sünneti yaşamadan sünnete sahip çıkamayız. Biz kimiz? Ehli sünnet ve'l O zaman ne yapacağız? Biz ehli sünnet ve'l cemal kimliğini bildiğimizden sonra yaşamamız lazım bunu. Şimdi geleceğiz detayını. Nasıl bileceğiz, ne olacak? Ama biz neyi bilmemiz lazım? Biz sünnet ehliyiz. Sünnetin etrafında toparlanmışız. İşte bu ehli sünnet vel cemaat. Bu çok önemlidir kardeş. Eğer sünnete sahip çıkmamışsak da o zaman ehli sünneti hak etmiyoruz. Sünnet nedir? Resulullah'ın sünneti. Yani Resulullah'ın sünneti nedir bu günde? İslam şeriatı. Yani yanlış anlamayın. Bir de ne sakal sünnet diyor bir de tane... hayır. Şeriat hepsi sünnettir. Sakal bilmem ne namaz kılmayı bunlar hepsi içindedir. Yani biz İslam şeriatına sahip çıkacağız. Resulullah İslam şeriatini getirmiş. Bunun adını şeriat koymuşlar alimler. Bunun üzerine icma etmişler. Anlatabildim mi? Biz tutturmayalım işte biz sünnetteyiz. Bu bir addır. Ama biz neyiz? Biz şeriat'a davet ediyoruz insanlar. İslama davet ediyoruz insanlara. Bir de bir not düşeyim. El-Sünnet ve'l-Cemaat terimi bitene gelir bize kafa karıştırmak için. Diye bu da yani eskiden sahabe yok, zamanında yokuydu. Evet vardır. Sahabenin son döneminde ihtilaf çıktıktan sonra sahabeler kim sünnete sahip çıkıyorsa, kim sünnetten amel ediyorsa, sünnete bağlıysa, karşı değilse çünkü biliyorsunuz hariciler çıktılar sünnete karşıydılar. Kendilerine göre yorum yapıyorlar. O zaman onlara ehli sünnet dediler. Yani ehli sünnet ve el-cemaat sahabenin son döneminden bile koyu, koyulmuş bir addır ve bunun üzerine ümmet icma etmiş. Ama biz ehli sünnet üzerine tahassup etsek ne olur? Yanlış olur. Biz ehli sünnet üzerine tahassup etmiyoruz. Biz sadece kimlik tespiti yapıyoruz burada. Biz ehli sünnetiz ama bizim yaşamamız nedir? Bunun adını ülemeler koymuşlar. Biz ülemelerin icmanın şeyine çıkamayız. Yani bugün de her şeyi değişip işte biz sünnetçiyiz. Biz sünnet ol olmazsan yeni bir şey getiremezsin. Ama bizim kimliğimiz el sünnettir. Resulullah'ın sünnetine, yoluna, şeriatine sahip çıkacağız. Evet. Bu biz kimiz? Şimdi geleceğiz ikinci kuşak Biz ne istiyoruz? Şimdi biz bildik el-sünnetiz. Ne istiyoruz? Aklınıza ne gelir? Cennet istiyoruz. Cennet istiyoruz. Ha? Hayır. Cenneti istiyoruz tabii o ayrı evet. mesele. Biz el-sünnetiz. Bir, bir toplumda yaşıyoruz. Ne istiyoruz? İsteğimiz nedir? İnsanları el-sünnete davet etmek istiyoruz. Bunun adı nedir? İslam dinine. İsla, is, i̇nsanları İslam dinine davet etmek istiyoruz. Kısacası. Ama hangi İslam? Bugün de İslam da çeşit çeşittir. Her çeşit diyor benim dinim İslam'dır. Her çeşit benim tuttuğum yol hakiki İslam'dır. Ama hakkıyla gerçek İslam nedir? Asr-ı saadette yaşanan İslam'a insanları davet ediyoruz. Hedefimiz nedir bizim? Neyi hedefliyoruz? Asr-ı saadetteki İslam. Bozulmadan eklenmeden, perperlenmeden gerçek İslam, barak İslam nedir? O zamanın İslamıdır. Biz hedefimiz nedir? Biz el-Sünnetiz Müslümanız. Neye davet ediyoruz insanları? Gerçek eh, İslam dinine davet ediyoruz. Gerçek İslam dinine gerekir? işte insanların bozuk itikadı var ise, amelleri zayıf ise, bunlar yanında bunları düzeltmek şartıyla biz İslam'a Davet ediyoruz insanları. Kısacası, yani felsefe yapmaya gerek yoktur. Biz Musulmanız, he? insanları İslam'a davet etmek istiyoruz. Biz bunu birebir anlamamız lazım. Bunu anlasak çok şey çözeriz. Aklımızdan çıkartarım, işte biz grubuz, bu topluma karşıyız. Hayır, bunlar bizim işimiz değil. Biz kendimizi ne kadar Taassup etsek o gruba mevcut cemaatlere bir numara daha ekleriz. Yani kaç tane cemaat var Türkiye'de? Bir sürü cemaat var. Eğer biz de bir at koysak yeni, cu cu çoktur. Biz de bir cu koysak he? ne olur? 10 ise 11 olur. 20 ise 21 olur. 72, 73 olur. 73 olur. Ama biz böyle değil. Bak biz neyiz? Ana şemsiye. Biz bir baba gibiyiz. Bütün evletleri toparlamak istiyoruz. Biz bunu böyle anlamamız lazım. Biz burada oturmamışız. Yeni bir cemaat kuruyoruz. Yeni, yeni bir cemaatin taassubunu yapıyoruz. Hayır. Biz Müslümanız, ehl-i sünnettir. Bu toplum da diyor biz Müslümanız, ehl-i sünnettir. Elhamdülillah zaman ortak noktamız var. Niye biz cephe açalım kendimize? Ne kaldı onun haricinde? Onun haricinde kaldı. Biz gerçek İslam'a davet edeceğiz. Sen aynen çatının altındaki insanla daha iyi anlaşırsın konşunun şeyiyle. Aynen çatıda yürürsünüz, uçursunuz, kalkıyorsunuz. E biz niye çatıdan kendi çatımızı, bu çatını kendimize, yani kendimizde ise bu çatı ondan vazgeçelim. İşte biz ne dedim? Biz ehli sünnetiz. Bu ehli sünnete de davet etme olsunuz. Bunun yanında ne Alimlerin çizgisinde giderek insanların itikadını, amelini top, şey yapacağız. Eyri biz bunu üstürüz. Hedefimiz nedir? Ana hedefimiz nedir? Ana hedefimiz şey, e, o sahabe girdi şeye, Rustum'un yanına. Biliyorsunuz hepiniz El Risale çağrı filminde gördünüz. Yani El şey, şey pardon çağrı değil, Kadisiye'de duymuşsunuz. Eee, Rustumu Kısra neye gönderiyor? Dürcit Arabler saldırmıştır bize Irak sınırında Hadisiye şehri var orada ne yapıyorlar? Konaklıyorlar Farslar. Rustum nedir? Dünya'nın ki süper gücü var birinin lideridir, Genel Kurmay Başkanıdır. Rustumu gönderiyor Kisra Arablardan savaşa. Arablar kimdir? Hazreti Ömer'in zamanında Müslümanlardır. Kimin liderliğinde? Sa'd ibn-i Waqqas Liderliğinde. Gönderiyor bunu nereye? Irak'a. Rus'tun da kızıyor çok Kisra'ya. Karşı gelebilir mi ama kızıyor. Ya diyor beni gönderse Rum'un karşısına benim gibi bir heybetli lider eyvallah. Ama beni göndermiş üç tane dört tane bedevi adamın karşısına. Bunları ben, yani beni aşağılamak mı istiyor bu Kisra? Neyse çadırını koymuş demiş işte gönül eğlendiririz. Bunları Törpüleriz, temizleriz, döneriz. Hiç önem vermemiş savaşa. Rüstet'in çok ünlü bir komutan değil mi o zaman? Yani o zaman, yani zaman genelkurmay başkanı, başkanı, başkanı yani. Şimdi adam geliyor, sahabenin birisi, hem de böyle yalın ayak, sert birisi, bedevi, gelmiş Ruslumla görüşmeye. Kim gönderiyor onu? Lider gönderiyor. Müslümanların lideri Saad İbn-i Giriyor içeriye, onun önünde böyle postlar var çok şey. Şeyini sokuyor postuna. Deliyor o. Post pahalı. Onları <gülüyor> istiyorlar. Kalksınlar diyor bırakın. Diyor bakın bu bedevi nedir böyle giriyor. Nereden bu gücünü alıyor? Rustumun karşısında millet rükû yaparak giriyor. Giriyor içeri, iman gücü var. Vuruyor şeyine diyor, diyor siz e, ne istiyorsunuz bizden? İşte diyor biz istiyoruz. Allah'a davet edelim. Nedir sizin davetiniz? İşte bu sözdür. Biz de bunu istiyoruz işte. Bu söz. Bizim hedefimiz bu sözdür. Bak bu söze kitlenmemiz lazım. Bizim hedefimiz insanları küçük düşürmek değil. İnsana bid'atçi demek. Sen cahilsin. Sen sünneti bilmiyorsun. Sen bid'atçisin değil. Bizim hedefimiz bak bunu çüphe edelim. Kulağımıza koyarım. Allah bizi muvfak eder. Nasıl onları o toplumu muvfak etti? Bak Rüstüm'ün karşısında ne diyor? ve hedefimiz bizim ihrajul ibad min ibadeti'l ibad bizim bizim hedefimiz Allah'ın kullarını Allah'ın kullarına tapmaktan çıkartıp Rabbil Alemine kulluk yapmayı hedefimiz dinlerin kötülüklerinden Aşılıklarından biliyorsunuz dinler bütün dinler aşırı Aşırıya gitmişler, Yahudi, Hristiyan, Ataş Parasılık, dinde kalmamışlar. her şey kendine şey çıkartmış. Oradan çıkartıp sizi İslam'ın adaletine getiririm. Dünyanın darlığından, dar dar görüşünden sizi dünyanın ve ahiretin genişliğine taşımaktır. Nedir o zaman? Üç tane hedef var. Birincisi nedir? Kullara kulluktan, Rabbil Alemine kulluk. En büyük hedeftir. Bu nereden geldi bizim için? Cennetten geldi biliyorsunuz. Hazret Adem'den geldi bu. Sonra yani dinlerin ve görüşlerin kötülüğünden nereye? İslam'ın adaletine. Bunu tarih ispat etmiş. Müslümanlar nereye açmışsalar orada adalet saçmışlar. Ta 1300 seneye kadar bu iş böyledir. Her çeşit buna tarih şahittir. Sonra neye? Dört, üçüncüsü neydir? Du, du, yok. Dünyanın darlığından ahiretin gelişliğine. Yani dünya sadece yemek içmek değil. Dünya. Asıl dünya nedir? İç saadettir. İç huzurdur. İç huzur olmasa sen en büyük köşte otur huzurun yok ise ne yazar? Sıkıntı yazar. he? Ne yazar? Öfke yazar. Ama sen bir kulağına da otur ufacık bir yerde, hiçbir şeyin olmasın, mutluysan ne yazar? Saadet yazar. Hakiki saadet budur. Onun için eski abidler ne demişler? Eğer krallar, kralların oğulları bilseydiler biz ne mutlulukta yaşıyoruz, Kılıçtan gelip onları bizden alırdılar. Asıl huzur özür, kalp huzurudur. Allah'la kulun arasındaki yol sile, yol düzenli, güzel olduğu için olsa ne olur? Asıl saadet buradadır. Yoksa mal, mülk, saadet yoktur. Firavun dünyaya hakimiydi, saadet var mıydı? Ondan sonra, Firavun'dan sonra küçük Firavunlar bugüne kadar saadetleri var mı? Hiç yoktur. Sen bakıyorsun bir villaya, şato. Dürsüm'ün içinde yaşayan ne mutludur. Hayır, belki o duvarın arkasında ne işkenceler var, senin haberin yoktur. On üç asıl saadet nedir? Dünyanın o darlığıdır. Dünyayı mala, nefse, şehvete sırsan işte bu dünyanın darlığıdır. Genişliği nedir? Hoş yürü. Allah'tan aranayi oldu. İşte en mutluluk budur. Bir de ahiret'in genişliği var. Ahiret'in genişliği mutlaktır. Dünyanın genişliği kısıtlıdır. Ahiretin genişliği nedir? Mutlaktır. Evet, bizim de hedefimiz nedir? Budur. Bu ne gerekir? Bu gerekir. Şefkatli olmamız lazım. Biz kimiz? Ne istiyoruz? Şefkat istiyoruz insanlara. Çok şefkatli olmamız lazım. Biz de bunu nereden aldık? Bu bu sahabe nereden aldı bu kelimeyi? Kendi bedevi, bedeviliğinden mı getirdi bunu? Yoksa İslam'a geldikten sonra bunu Resulullah'tan öğrendi. İşte Rustam o küçüğü aldığı bu dev gibi adam durmuş karşısında böyle vurdu okunu he? ondan sonra çıktı gitti. Ya Rustum dedi bunlar kendilerini ne sanıyorlar? Ama bak o zaman da kifrin de kalitesi var ha. Bak o da çok önemli. Kifrin de bir kalitesi var. Bak rustum yani bu adamın heybetine, korkmamağına saygı gösteriyor. Orada da de bilir der atımının kellesini hem güçlü devlettir ama çiftin de kalitesi var orada. O da bak buna saygı gösteriyor. Kuralları var hayatta dünyanın her şeyin kuralı. Var. Ama bu günde maalesef hiçbir şeyin kuralı kalmamış. Neden? Çünkü İslamiyet bitmiş. Yaşamıyor insanlar. Allah'ın düzenini yaşamadıkça ne oluyor? İşte halimiz çok perişan olmuş. Dünyanın hali perişandır. Orada ne oldu? O küçük düşürdüğü Rus'tan ne oldu? Devleti çöktü o savaşta. Bilir misiniz? Devleti çöktü. İşte o Kadisiye savaşı bittiğinde Kisre bitti. Onun için Resulullah Handak savaşında müjde vermiştir. Demişti Kisre'yi açarsınız. Kisre düşse demişti bir daha Kisre yoktur demiş. Rum düşse bir daha Rum yoktur demişti. Bilfeyi Rum düştü bir daha Rum yoktur. Ta bin dürüst senedir. Bir de gelirler inşallah bir de düşer Resulullah'ın tarihi zincirleme haber verdiğine göre bir daha bize geçecek inşallah. Bir daha asıl saadet geri gelecek. Ama biz neyle mutalabız? Biz bu sahabenin dediğiyle biz. Allah Teala bizden sormaz. Gelin. Sorguya çekmez bizi. Niye İslam devletini kurmadınız? Bizi neye sorguya çeker? Ne yaptınız İslam devletini kurmak için? Biz bunu da mükellefsiz. Bir tuğla bir harç, bir yeri temizlemek, bir şey yapacaksın o devlet için. Bizim görevimiz nedir şu anda? İnsanları gerçek İslam'a davet etmektir. Ama neyle? Bu şefkatle. Bu şefkatle davet etmektir. Bu da nedir? Hedefimiz. Şimdi kaldı bizde ne? Biz kimiz? Ne istiyoruz? Hedefimizi de anladık. Kaldı bizde biz, kaynağımız nedir? Dinimizi nereden alıyoruz? Bu da çok önemlidir. Bunu da bilmemiz lazım. Bunu da bilme, bildiğimizden sonra parçalar yeri yerinde oturması lazım. Yeri yerinde oturmadıkça parçalar eksik parça olsa sonuç vermez. Bu parçaları hepsini oturtaran zincirleme, ondan sonra biz diyebiliriz el sünnetiz. Ne kadar cahil olursak el sünnette. Ana çizgilerini oturtursak ondan sonra hiç kaymaz ayağımız. Ama maalesef bizim ana çizgi oturmadan bir şeye önem veriyoruz. O bir şeyde ekşigümüz var. Çetrefil oluyor. Zenn ediyoruz birbirlerine çatışıyor Ama çatışma bizdedir. Yapımızdadır. Biz karıştırırız meseleyi. Evet. Dördüncü mesele nedir? Bizim dinimizi nereden alıyoruz? Onun matodu nedir? Nedir onun matodu? Üç şey var, kaynağımız var. Pencere ne üzerine durar? Üç taş üzerine durar. Bizim de dinimiz üç taş üzerine durmuş. Nedir? Kur'an, sünnet, icma. Şimdi bu üçünü biraz açıklamamız lazım ki ilmi açıklamak değil, felsefe burada yapmak değil. Bize ihtiyaç olacak açımı. Kur'an nedir? Allah'ın kelamıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bütün içindeki ayetleri konuşmuş. Cibril onu duymuş. He? Sesle duymuş Cibril. Allah Teala'dan. Cibril onu duymuş. Gelmiş Resulullah'ı okumuş. Resulullah onu duymuş. Resulullah okumuş. Sahaba duymuş. Bir günde biz duyuyoruz onu. Zincirleme bize gelmiş. Mütevatir şeklinde hiçbir zerrece yalan, şübhet Tereddüt ne yapar? Kabul etmez. Mütevatir şekilde gelmiş bize. Yani Kur'an'ın suraların adı, ayetlerin mekanları, ee, yerleri, hepsi bize ne şekilde gelmiş? Mütevatir şekilde gelmiş. Biraz kapağı çok, çok Çok suçaktır. Mütevatir şekilde bize gelmiş. Hiç yanlış kabul etmez Kur'an-ı Kerim. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Mübarek bir kitaptır. Bizim elimizdeki asıl kaynağımızdır. Onu okuması bile ibadettir. Kur'an-ı Kerim berekettir. Kur'an-ı Kerim şifadır. Kur'an-ı Kerim bizim her şeyimizdir. Bu nedir? Bu Kur'an-ı Kerim'dir. Burada bir şeyimiz var mı endişemiz? Yoktur. Elhamdülillah. Ehli sünnet olarak Kur'an-ı Kerim Ademze'ye mütevatir şekilde bize gelmiş. İkinci sünnet. Sünneti de açıkladık az çok. Sünnet Resulullah'ın üç hauli fiili, ikrarı. Bize gelmiş mütevatir şekilde. Bunda da hiç şüphemiz yoktur. Ha bir tane çıkar diğer işte zayıf hadisler var, Kur'an daha iyidir, malciler diyorlar ya. Malcilere başka yerde Kur'ancılar diyorlar. Ne yapıyorlar? İşte biz sadece Kur'an'dan alalım. Sünnet çetrefillidir, Kur'an Allah'ın Ne Niye? E Kur'an'da zayıf var, mavzu var. Nereden bildin mavzu var? İşte bir evet. sürü mevzu var hadi. İşte sen diyorsun mevzu var. Nereden bildin? Demekçi alimler ayırmış onu. Demekçi alimler demiş sana bu mevzudur bu zayıftır sen bildin. Yoksa nereden biliyordum? Demekçi Allah sünneti de kurulmuş. Allah bir de Kur'an'la sünneti cisim bir de kurulmuş. Diyor in e, e, lehu la hafizun. E, Burada alimler diyorlar ki Zikir burada şeydir şeriat'tır. Kur'an ve sünnettir. Allah Kur'an ve sünneti kurmuş. Bilfil elimizdeki bugün de şeriat nedir? Kur'an ve sünnettir. İslam din hiç bozulmuş mu? Hiçbir alim kendi cebinden bir şey getirip koymuş mu? Eklemiş mi? Bizim elimizdeki şeriat ister kitap olsun, ister sünnet olsun, ister fıkıh, kitaplar olsun. Bütün kitaplar hepsi neredenle kaynağı? Resulullah'tan gelmiş. İslam dini şeriatı elimizde elhamdülillah mükemmel şekilde var. Bu neye delalet eder? Allah'ın üstlendi bu dini kuruyacak. Bu dini kimse değiştiremeyecek. Değiştirenler oluyor mu? Oluyor. Ama ne oluyor? Alimler reddediyorlar oralara. oldukları ortaya çıkıyor. Yani yürütemiyorlar. Kaç bin tane hadis, mavzu hadis soktular Resulullah. İşte bilirsiniz Harun Reşit bir taneyi getirip bir zındıkı kafasını vur diyor. Harun Reşit de gelir o zındıkı vurduğu aslında, kafasını vurduğu aslında gelip o ondan zavuk alacak. ibadet ediyor. O zındıkını başını vurmaktan ibadet Allah'a yakın düşüyor. Zındık da biliyor işi. Harun Reşit istiyor şey asın. Kahretsin. Ne diyor ona? Harun Reşit'e. Diyor başımı vursan ne olur ya emir-ül müminin. Ben sizin sünnetinize Resulullah'ınızın dilinizden binlerce hadis soktum. Diyor vurun zındıkın başını. Olarsın sufyanlar yaşasın. Filan alimler yaşasın diyor. Hadis alimleri. Sonra ne diyor? Öyle bir örnek veriyor ki aklın şaşar. Diyor ki onlar kılı hamurdan çıkarttıkları gibi çıkartırlar. Bunun üzerine saatlerce dursan hele bu, bu acayip bir örnektir. Bu Rabbani bir örnektir. Şimdi hamur öyle bir şey ki biliyorsunuz hepiniz hamuru. Hamur öyle bir şey ki camı getir, vur içine çıkar yapışır. Cam, camın şey var mı? Kaygan, Kaygan, ona bile yapışır. Hamur her şeye yapışır. Hamur neye yapışmaz sadece? Kıla. Yani o kılı böyle ayırırlar, zayıf hadisler o kıl gibidir. Atallar onu, sahih yerinde durar ve bil fiil ayırmışlar. Elhamdülillah. Elimizde sahih sünnet hepsini ucuttur. İşte nereden biliyorsunuz zayıftır? E demek ki alimler ayrılmışsınız biliyorsunuz. Üçüncü nedir? İcma. İşte burası çok önemli mesele. Şimdi her çeşit diyor ben kitap ve sünnetten amel ediyorum. Anlatabildim mi? Her çeşit diyor biz kitap sünnetten amel ediyoruz. Ama kitap ve sünnet neye göre amel ediyorsun? Kim dese ben sünnetin inkar ediyorum ne diyeriz? Kafirsin. Kim dese ben sünnetten amel ediyorum, kitaptan amel etmem diyeriz kafirsin. Ama ehl Sünnet bir şart koymuş. Kitap ve Sünnet tek başına yetmez. İşte bak bizim bazı kardeşler burada hatayı düşüyor. Alıyor eline tefsiri, mali. He? Okuyor. Bizden Yaşar Nuri'nin hiç farkı olmuyor. Yaşar Nuri ne yapıyor bir günde? Yaşar Nuri açıyor Kur'an'ı diyor ben de Arapça biliyorum. Ben anladığıma göre ayetim anlamı budur. Bu doğru mu? Yanlış. Neden yanlış? Çünkü Allah Teala ayetin anlamını Resulullah'a diyor. Biz senin üzerine kitabı indirdik. Sen onlar için açıklamasını yap. Ayettir. E i̇şte işte için yaptı önceden en hataya düşenler? Hariciler. Hariciler dediler biz ayeti daha iyi anlarız. Biz ayeti yanında böyle anlıyoruz. Hazret Ali dedi bunlardan savaş yapmadan önce İbni Abbas'a dedi git onların kamplarına hiccet huzellerine Cide İbn Abbas. İbn Abbas ta kimdir? Resulullah'ın amzesi ne oldu? Bir de Resulullah doğulu doğar çan çocuk. çocuk. Çocukça getirdiler. Dedi ya Rabbi bunu fakih yap. Fıkıhçı yap. Vay. Ne demişler ona? Hibrül umma En büyük hibr, en büyük alim. Ümmetin en büyük âlimi cihanı yani. Cüdür yanlarına Haricilerden tartışıyorlar. Hariciler diyorlar ey dürüstü sizin deliniz nedir? Diyorlar delimiz bu ayette. Ama diyor bu ayetin anlamı böyle değil. Bu ayetin anlamı böyledir. Biz Resulullah'ın telebesiyiz. Resulullah böyle açıyorlar olsun diyor. Biz yine bu ayeti böyle anlıyoruz. Ya etmeyin eylemeyin. Kardeşler bu ayetin anlamı budur. Bu ayet hatta nerede indi size söyleyelim. Gündüz mü indi, gece mi indi, Resulullah'ın odasında mı indi, camide mi indi, seferde mi indi? Hepsini söyleyelim size. Hayır diyorlar. Ne oldular? Harici oldular. Ne oldular? Kanları halal oldu. Hazreti Ali öldürdü. Hatta Resulullah müjde veriyor. İşte bugün de biz kitabı alsak, elimizi okusak ne oluruz? Hariciler matodunda oluruz. Bu bitti. Kaldı ne? Biz bunu kabul etmiyoruz. Şşş, kitabı sünnetsiz anlamayı kabul etmiyoruz. Çünkü Allah Teala diyor ki ben kitabı indirdim senin üzerine. Sen olara tibyan et açıkla. Demek ki ilk müfessir kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem. sen maalciye dersin. Tamam ben sünnetten amel etmiyorum. Kaç vakit namaz kılarım? Beş vakit. Tamam. Sabah kaç rüşahat kılalım? Önüne kaç rüşahat? En basit şey. En basit. Ne diyeceksin? Nerede yoktur? Sünnette var bunlar. Datay sünnette var. Kur'an'da yoktur. Yani şeriatin bütün datayı, Kur'an şeriatin ana çizgisidir. Hala fıkıhtaha ana gidir ama tevhidte ayrı. E, te, Kur'an ne açılacak, sünnet açılacak. Eydir ben tamam. Şimdi geldik sünnete. Ben diyor sünneti açarım. Ben sünneti okurum. Hadisten ne anladım onu da amel ederim. Hayır, diyür bu da olmaz. Bu da olmaz. Sen de o aliyet yoktur. Hadisi anlama galiyeti. Hadisi anlama galiyeti için alim olman lazım. Büyük alimler hadisleri anlarlar. Çünkü her sahabe o zamanda bir alim midir? Sahabelerin de içinde alimler vardır. İşte ayette diyor. Diyor eğer bir şey olsaydı, sabretseydiniz, dönseydiniz ayette diyor o sahabeyi öldürüyorlar. Dür dönseydiniz içinizde bazı sahabeler fıkıhçıdır. Onlara sorsaydınız size gerçeği söylerdiler. Sahabelerde de fakihler var. Onun için Herkes kendine göre sünneti anlamaz. Kim anlıyordu sünneti? Kim Resulullah'a çok Bu iş Bu iş için kendisini koymuştur. O anlıyordu fıkı gerçek fıkı Resulullah'ın dediğini. Yoksa gelip soruyordu Resulullah. E bu normaldir. Her peygamberin havarileri var. Atrafında var. Bu dini nakletmek için. Sahabelerde de Resulullah vefat ederken on binlerce sahabı arıydır. E hepsi fakih değildir. Fakihler azınlık idir içlerinde. Onun için her sahabe de sünneti anlamadı.